Kardeşlerim bugün sizlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde bir toplumun neden çöktüğünü, çöküşünün nelerden kaynaklandığını ve bu noktada Müslümanların duyarlı olanlarının ne hale, duyarsız olanlarının ne hale geldiklerinin üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle bizleri her sözde, her işte, her amelde yalnızca yalnız kendisini birleme ve kendisini razı etmek için yaratmıştır. Ve yaratılan insanoğlunda öyle hasletler vardır ki birincisi Allah insanı fıtrat üzerine yaratmıştır. Yani emir ve nehilere teslim olacak şekilde. Fakat Adem oğlunun ebeveynleri yani emanet edilen o insanların Allah'ın o çocuğu, çocuğu emanet olarak verdiği ebeveynlerin kendilerine dikkat etmemeleri neslinin de bozulmasına, onun fıtratının bozulmasına ve kendi toplumun çöküşüne ne atmıştır, Sebep olmuştur. İşte bu yüzden dinde birçok şeyler vardır, temel meseleler. Bunların emniyeti sağlanması gerekir. Yani insanın dininin korunması gerekir. Kim dine girer? Dinden çıkarsa ne yapılır? Mürtetin hükmü nedir? Özdürülür. Niye? Çünkü büyük bir fitnedir bu. İnsanların dinden fersah fersah uzaklaşmasına bölük bölük dinden ne yapmasına çıkmasına sebep olur. Yine İslam'da hemen ne vardır? Can güvenliği. Bir Müslüman, bir Müslümanın üzerinde ne vardır? Üç şeyi haramdır. Kanına göz dikerse kanıyla öder. Namusuna göz dikerse canıyla öder. Malına göz dikerse ne yapar? Yine vücudundan bir parçayla bunu öder. Yine kardeşlerim dinde Aklın korunması vardır. Sarhoşluk veren her şey nedir? Haram kılınmıştır. Şehevi arzuların dizginlenmesi ne yapar? Gerekir. Yine neslin korunması gerekir ki, livataymış veyahut lezbiyenlikmiş, zinaymış bunlar ne yapmıştır? Haram kılınmıştır. Yine malın korunması vardır ki bu da nedir? Hırsızlığın, faizin veyahut rüşvetin dinde yasak olması vardır. Bu temel değerler göz önünde bulundurulduğunda hadislerin toplumların çöküşüne bakışını anlamamız çok zor değil. Çünkü rivayetlerin hepsinde bu değerlerden birinin veya birkaçının hep ihlali söz konusudur. Yani bir toplumun çökmesinde. Ve hadislerin toplumların çöküş nedenlerini açıklayış, açıklayışı da farklı farklıdır. Ancak Bunların her biri başlı başına bir çöküş nedeni değil hep birbirlerini tetikleyen birbirlerini beraberinde getiren nedir? Çöküş nedenleridir. Yani bir toplum bir şeyden direkt bir meseleden çökmüyor. Yani mesela Lut Aleyhisselam'ın kavmi erkek erkeğe ne yapıyordu? Cinsi münasebette bulunuyor. Ama bir bu değildi. Bunu da hazırlayan neler var? Etkenler var. Veyahut bir başka kavme bakıyorsun, işte peygambere itimat etmiyor, kabul etmiyor, karşı çıkıyor ama bunun da ne var? Birçok sebebi var. Zenginlerin mağrur yaşaması, şirk koşması, malda aşırı gitmeleri veyahut ticaret yapıp borcunu ödememesi, yani birçok şeyde ne yapıyor? Tetikliyor. Ve toplumsal çöküşlerle ilgili hadis kitaplarında bunları nerede buluruz? Bir tefsirde. İki fitem, fitende, üç melazimde, dört melahimde. Bu batlarda bunları ne yaparsınız? Bulursunuz. Ve kardeşlerim, aynı ayetlere baktığımız gibi, Mekki surelere baktığımızda ne var? Hep tevhid ayetleri vardır. Medine'de ne var? Hep ameli meseleler vardır. Yani ahkama dair. İşte bu rivayetler de Mekke'de değil, hep Medine'de söylenen sözlerdir. Çünkü Mekke'de fitne yoktu. Orada ne vardı? İman vardı. Tevhid vardı. Münafıklık. Şuydu, buydu bulamazsın. Hırsızlığı, arsızlığı bulamazsın. Orada bir can pazarı vardı. Ama Medine'ye gelince insanlar bölük bölük ne yaptı? <gülüyor> İslam'a girdi ve kimi İslam olmadığı halde İslam'mış gibi gözüktü. Kiminin akrabası vardı, kiminin evliliği vardı, kiminin ticareti vardı vesaire. Burada ne oldu? Birçok fitneler gündeme geldi. İşte bu rivayetlerde hep Medine'de söylenen, orada zikredilen meselelerdendir. Evet, Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Şimdi hadislerde toplumları helak edici nedenler şöyle sıralanıyor kardeşler ben öncelik sırasını tevhide göre aldım. Birincisi Allah'a şirk. İkincisi, insanların şirkten sonra en çok uğraştıkları aklınıza ne geliyor? Sihir. Üçüncüsü zulüm. Dördüncüsü haksızlık. Diğer sıralama, inançta, amelde aşırı gitme, dini tahrif etme. Sonra emri bil maruf, nehyi anil münkeri, yani iyiliği emretme, kötülükten nehy etmeyi terk etmiyor. Bunu bırakma. Arkasından fıtratın bozulması, fıtratı tahir dememiz, zina ve eşcinsel gibi ahlaksızların artması, aşırı dünya tamahı, ölçü ve tartı dahile. Bunlar toplumun çöküşünü ne atmıştır Hızlandırmıştır ve Toplumun çöküsünde ilk sırayı hep bunlar ne yapmıştır? Almıştır. İşte şimdi bizler bu dersleri işlemeye çalışacağız kardeşler. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin ve her türlü şirkten, küfürden bizleri uzak kılsın. Şimdi hadislerde toplumların çöküş nedenlerinin yanı sıra, hangi davranışın neye sebebiyet verdiğine de değinilmektedir. Bakın Allah Resulü diyor ki vesselam ehli zimmete zulmedil, zulmedildiğinde devlet düşman devleti gibi olur. Ya kafirlerin müdahalesine neden olur ya da onların ömrü kısalır. Zina çoğaldığında esirler artar. Eşcinseller çoğaldığında Aziz ve celil olan Allah halktan rahmet elini kaldırır ve onların hangi vadide helak olduklarına bakmazdı. Gördünüz mü sebepleri? Yani yaşadığın ülkede devlet bir tabiatına ediyorsa orada ne olur diyor? Huzur diye bir şey kalmaz. Ve başka ülkeler oraya ne yapar? Müdahale eder. En yakın bakalım, şimdi Suriye'de bir zulüm var mı? Var. Yakında demek ki bir başka yer oraya ne yapacak? Müdahale edecek. Irak'ta var mıydı? Vardı. Müdahale edildi mi? Edildi. Ama halk kendisine zulmeden diktatörü bununla ne yaptı? Aradı. Dışarıdan giren insanlar ilk önce bütün kadın kız demeden tecavüze yedlendi. Onun için kardeşlerim demek ki toplumun çöküş nedenlerinin yanında davranış nedeni de neymiş? Çok önemliymiş. Bir başka rivayette bir toplumda o toplumun önde gidenlerinde hırsızlık varsa, haydutluk varsa, ortaya çıkarsa Allah o toplumun kalbine korku atar. Bir toplum içinde zina yayılırsa o toplumda ölüm artar. Bir toplumda ölçü ve tartıda hile yaparak miktarı azaltılırsa Allah onlardan rızkı keser. Bir toplumun mahkemelerinde haksız hüküm veriliyorsa o toplumda mutlaka kan yaygınlaşır. Yani öldürülme. Ve bir toplum sözünden dönük hainlik ederse Allah muhakkak başka bir düşmanı o topluma ne yapar? Musallat eder. Diyorsun. Yani insanların yaptığı davranışlar başa gelen belada, musibette nedir? Çok önemlidir. Yine toplumsal çöküntüye götüren nedenlerin en başında itikadi sebepler gelir kardeşlerim. Peygamberler insanlara ne yapmışlar? En doğruyu, en güzeli tebliğ etmişler. Ve bu tebliğ edenlere uymaları halinde insanları ne yapmışlar? Kurtulacağını müjdelemişler. Düşünün bizlere Kur'an'da ilk şirk mücadele sonra kim verilir? Nuh. Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam bir gemi yapıyor. Okudunuz değil mi kıssaları? Kavmi ne yapıyor? Hep yalanlıyor. Ya şunlar buralara kadar çıkacak da biz de boğulacağız, daha kaçarız, yükseğe kaçarız dediler. Kaçabildiler mi? Kim kurtuldu? Kim bu gemiye binerse kurtulur. O söze, yani Nuh'un sözüne, Nuh Aleyhisselam'ın sözüne iman eden insanlar ne yaptı? Kurtuldu. Evet. İtikadı sapmalar ortaya çıkıp ilahi tebliğe karşı çıkıldığında Allahü Teala peygamberleri aracılığıyla hep toplumları ne yapmış uyarmıştır ve hiçbir kavme uyarıcı göndermeden Allah o topluluğu azap etmemiş. Kurana baktığımızda bunu hemen görmemiz mümkün mümkün çünkü ayetlerin hemen hemen her tarafı inançlan ilgilidir ve İslamiyet'in ilk yıllarında inen ayetlere bakın hep itikattandır. Gelin, bir olan Allah'a ibadetlerinizde asla şirk ne yapmayın? Koşmayın. Bugün toplumumuzda şirk, küfür, hat safhada mı değil? İnanan kesime alın. Yani küfredeni değil, ben Allah'a inanmıyorum diyeni değil. Gidip puta saygı duruşuna duranı veyahut başka şey yapanı değil. Gelip türbelerde, şeyhin karşısında veyahut şirk olarak adak adıyanda, muska takanda Bunlara bakın. Fazla mı? Az mı? Allah'tan gayrısından şefaat dileyenlere, Allah'tan başkasına sığınanlara, Allah'tan başkasından yardım dileyenler çok mu az mı? Şimdi bu toplum yükselir mi? alçalır mı? Allah bu toplumu refaha mı çıkarır? Belasını mı verir? Hangisi? Onun için itikadi sebepleri güzel bilmek gerekir kardeşlerim. Ve her gönderilen peygamberler ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da insanları tevhid inancına davet etmiş, sonra beşeri ve sosyal yaşantıya dönük esasları ortaya koymuştur. Ve dikkat ederseniz Ebu Zer hadisinde zina eden, içki içen, hırsızlık yapan, hadden kaçan cennete girer mi? Öncelik nerede burada? Tevhidte. Yani şirk koşmuyorsa, tevhid ehliyse, demek ki cennete ne yapacak? Girecek. Burada sen zina et, içki iç, hırsızlık yap, harpten kaç demiyor. Burada ilk dikkat edilen neymiş? Tevhid. Tevhid ondan sonra da sosyal yaşantıyı ne yapma? Düzeltme. Tevhid olmadı mı? Hiçbir amel geçerli. Nedir? Değil. Sen ne kadar dürüst olursan ol. Ne kadar zina etmezsen etme. Yani bütün diğer vasıflar olsa tevhid olmasa seni cennete ne yapmıyor bu koymuyor. Onun için itikadın insanın insanda sağlam olması gerekiyor. İtikad sağlam oldu mu toplumun gönlüne de hidayet ışığına atmıştır, girmiştir ve o toplum arınmaya başlayacaktır. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ama inançta bozulma, sapma oldu mu Artık toplumda da ne yapıyor? Tamamen sapma gündeme gelecek ve sonuçta o toplum felakete hatta çöküşe ne yapacak? Gidecek. Düşünün, bak benim yaşım 48, çocukluğumda sokakta ıslık çalarak birisi gez, gezerken ihtiyarlar bastondan döverdi. Bir kadın, bir erkek el ele tutuşup gitse herkes ona kötü gözden bakar ve hatta sataşırlardı. Hiç kimse açıktan şarkı türkünü atmazdı, söyleyemezdi. Ama bugün ihtiyarları takan var mı? İhtiyarların hiçbir yerde sözü geçiyor mu? Ama bizim çocukluğumuzda ne yapıyordu? Geçiyordu. Fakat o ihtiyarlar nesillerini yetiştirmede ne yaptı? Pasif davrandılar. Bugün güçlerini ne yaptılar? Yitirdiler. İman gitti, tevhid gitti. Bugün sana ne abi. diyor? Adam dolmuşta kadın, erkek uygunsuz hareketler yapıyor. Uyardığında sana ne diyor? Öbürü diyor ki sen avukatı mısın? Diyor. Hiç kimse ne yapmıyor? Rahatsız olmuyor. Bindiğin bir aynı pavyona, meyhaneye ne yaptı? Döndü. Mani bile ne yapamıyorsun? Olamıyorsun. Çünkü güç kırıldı. Sultan ne yaptı? Gitti. İnanan insanların sayısı da ne yaptı? Azaldı. Evet. Hadislerde toplumları çöküşe götüren itikadi nedenlerden birincisi Allah'a şirk koşmanın üzerinde kısaca duracak olursak kardeşlerim. toplumlara çeküntüye uğratan itikadi nedenlerin en başında şirktir. Ve şirk İslam inancının temeliyle tamamen zıt bir kavramdır. Çünkü inancın esası tevhiddir. Yani Allah'ın zatında sıfatlarında bir olduğunu ikrar etme ve göstermedir. Lokman Aleyhisselam'ın veyahut Lokman'ın oğluna nasihatini Kur'an'da okudunuz mu? Oğluna nasihat ederken ilk ne diyor? Oğlum Allah'a asla şirk koşma. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Demek ki kardeşlerim çöküşe geçmek istemiyorsak hem kendimiz şirkten uzak duracağız, tevhidi öğreneceğiz hem de neslimize ne yapacakmışız? Şirkten uzak durmayı. Evet, siz de içerseniz çay şey alabilirsiniz. Şirk şereke kökünden mastar olarak gelmiş. Sözlükte ortak olma, ortak koşma anlamlarına gelir. Terim olaraksa Allah'ın rububiyetinde ortaklarının veya onun denk olduğuna inanmaktır ve Allah'ın hükümranlığında ona ortak tanımak anlamlarına gelir ve fiil, şirkse ise de ne olur? Müşrik olur. Şirk, Allah'ın büyük zulüm olarak isimlendirdiği bir kelimedir ki ve asla affetmeyeceğini söylüyor. İki ayet var ki aynı surenin içinde biraz aralıklı Nisa suresinde asla ne yapmıyor? Şirki affetmeyeceğini söylüyor. Şirk nelerde olur? Sığınmada gündeme gelir mi? Gelir. Sığınmada nasıl olur? Mesela halk arasında gök gözlü insan ama şuna baklar geliyor muhakkak bir şeyi dokanır derler. Hı. Ne yaparlar? Nazar boncuğu, Nazar boncuğu takarlar. Hı. Maşallah takarlar. Ondan sonra dalını keserler, kenarlarını örerler, koyarlar. sederler bir şey, taşlar Onu takarlar. Veyahut ahıra at malı takarlar. Gök boncuk takarlar. Yani vesaire birçok şey takarlar. Veyahut cevşen takarlar. Şimdi Allah'a mı sığınılıyor yoksa Allah'ın yarattığı bir şeye mı? Hangisine? Demek ki insanlar çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Buna düşebiliyor. Allah'tan gayrı hiçbir şeye ne yapmayacaksın? Sığınmayacaksın. Şimdi soruyorum bazı insanlara burada denk geliyor. Ya seni bu mu koruyor? Allah mı? Ya, tabii Allah koruyor diyor. E diyorum bu ne? Ya bu sebep diyor. Ya bende yok. Beni kim koruyor? Seni Allah koruyor diyor. Seni şimdi iki koruyucun var diyor. Duruyor şimdi Akıl erdiremiyor. Bak fıtrata hitap ettiğinde doğruyu görüyor. Ama milleti bozulan birini gördüm insan onu uyguluyor. Ama fıtrata seslendiğinde, yani yaratılışına direkt ne yapıyor? Doğruyu görüyor. Yani ben kaç kişide muska yani çok deliyse zaten anlamıyor da ama cevşendi, maşallahmış gibi çocuklarında gördüğümde bu soruyu soruyorum. İki koruyucusu mu var bunun? Yok, Allah diyor. Peki bu ne? Biraz duruyor, yanında çıkarması iki üç adım atıyor, koparıp atıyor onu. İstemeye gelince bizler kimden isteriz? Allah'tan. Peki günahkar başına bela gelmiş, sevdiğini kaybetmiş, işleri yolunda gitmiyor, evde kalmış. Bir sürü başına bir şeyler gelmiş. Hastalanmış, götürüm olmuş. Bu sefer ne yapıyor? Şeytan vesvese veriyor. Sen falan dedeye git. O bir okusun. Ağzına tükürsün, düzelir. Veyahut, ya götürün bak şurada Arvasi Hazretleri var. O türbede diyor bir gece yatsın. Sabah o diyor yürür gider. Ya Hacı Bayram'a sen bir kurban ada hele. Git bir oradan yüzü suyu hürmetine bir şey iste. Allah'ı bırakıp ne yapıyor? Bir başkalarından istenme yoluna gidiyor. Bu da nedir? Bu da şirklerden bir tanesi. Adak adama, sığınma. Yani şirk birçok şeyde ne yapabiliyor? Gündeme geliyor ve büyük bir zulümdür ve şirk toplumsal çözülmenin kapısını açan anahtar konumundadır. Bir kapı kilitliyse ancak kırman gerekir değil mi? Ama şirk o kapıyı ne yapıyor? Açan bir anahtardır. Ve bunun hemen akabinde de toplum çöküntüye ne yapar? Başlar. Çünkü şirk koşan bir topluma Allah ne yapmaz? Rahmet nazarıyla bakmaz. Deminki okuduğumuz rivayette elini ne yapar? O toplumdan çeker diyor. Ve bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam telak edici yedi şeyden sakının diyor. Bir, sahade soruyor, ey Allah'ın resulü, bunlar neler? Birincisi Allah'a şirk koşmaktır. İkincisi sihir. Belki siz fark etmiyorsunuz, şu toplumun var ya, hemen hemen yüzde doksanı sihirle uğraşıyor. Akşama kadar kitap sormadan daha çok şey soruyorlar. Sihir ya da muskaeden yok mu? Onun ne yapıyorlar şeyine arıyorlar. Dün geldi adamın birine ne dediğini anlamamış. Ne diyorsun dedim. Ya diyor benim diyor damat diyor karıyı boşayacak kızı diyor. İşte boşamasın diyor diyor burada diyor bir şey varmış. Ona bir iki satır yazdıracağım. Dedim otur dedim sana bir nasihat edeyim yoksa ama sen bana diyor şey bul diyor. Muskacı bul diyor. Sen dedim damatla kızının dedim arasını bulmaya hiç gittin mi? Dinlemez damat diyor. Hiç nasihat ettin mi onlara? Yok. Yanlarına çağırdın. Oğlum derdiniz ne? Kızım derdiniz ne? Dedin mi? Ya dinlemez diyor. Dedim hanımını sen dinliyorsun. Git bir muskacı bul yazdır diyor. Geldin buraya. He, he o gönderdi diyor. Bak sen karını dinliyorsun dedim. Ama Allah dedim bununla uğraşmayın. Ya sen bana muskacı bul sen bana nasihat etme diyor. Sihir hat safhaya gelmiş kardeşler. Millet birbiriyle oynuyor. Yine geçen kadının birisi bir yumurta getirdi. Dedim bu ne teyze? Ya dedi bunu kömürlükte buldum bir oku. Baktım acayip macayip üzerine bir şeyler yazmış. Ben yumurtayı yere atıyorum kırılmıyor. Ne yaptılar size? Donmuş mu bunmuş? Teyze bu ne? Ya diyor işte diyor bunu kömürlükte bulduk oğlumla kızım her gün kavga ediyor. Bu ne anlamak istiyorum ya yumurta ama nasıl yumurta bilmiyorum. Git kır at. Kırılmıyor diyor. Sen kırabildin kıramadın. Ya at bir tarafa Allah'a dua et sığın yani birileri uğraşmış bu da gene muskacı arıyor bir bu yumurta niye yapılmış onu çözecek iki şüpheleniyor dünür tarafından bu da onlara yapacak yani uğraşmayan insan az kalmış üçüncüsü hadiste Allah'ın öldürülmesini haram kıldığını öldürmek bugün yaşadığımız şu toplumda Falan yerden şu öldü geliyor. Falan yerden şu öldü geliyor diye sayıları hemen hemen her gün duyuyor muyuz? Allah için soruyorum. Kim kimi ne için öldürüyor? İki taraf için de soruyorum. Veyahut burnumuzun dibinde Suriye'de birisi birilerini katlediyor. Ne için katlediyor? Yani Allah'ın haram kıldığı kan akıtıldığında o toplumun çöküşü ne yapıyor? hızlanıyor kardeşler. Yine faiz kazancı yeme yalnız burada haklı öldüren hariç eğer haklı olarak bir sebebi varsa onun hariç. E, faiz kazancı yemek. Şu toplumda faiz helal mı haram mı? Şu çıkartma. <gülüyor> Özellikle şu on sene şu son on sene faiz yemeyende ne yaptı? Yemeye başladı. Bak bizim şurada 76 dükkan var. Ve bu 76 dükkan kardeşlerim dini kitap evi. Yani İslami, Hristiyan, Yahudi falan değil. İslami kitap evi buralar. Ben, benden başka faize bulaşmamış bir tane esnaf artık bilmiyorum. En böyle baba yiğit yani böyle temiz ahlaklı gördüğüm insan dahi bir bakıyorum dolanıyor, esnafa soyuyor. Bunun haline. Ya kredi çekti, ödeyemedi de dönüp duruyor. Hiç ummadığım insanlar dahi, yani yılların esnafı bunlar, ihtiyacı yok Yaşar. İhtiyacı yok. Faize bulaşmışlar. Geçen bir tanesini gördüm, herkes toplanmış şurada. Çok lüks bir 4x4 cip almış, herkes hayırlı olsun falan. Lan nereden aldı bu dedim, daha geçen gün ağlıyordu. Derneğin mesela bizim buranın giderleri var, aylık. Lan bunu ödemiyor bu adam. Kredi çekmiş, dört çarpı dört cip almış. E şimdi sen Hacı Bayram'da bir gideri ödeyemiyorsan, o faizin kredisini ne yapacaksın? O, onu da helak edecek. Ona bakanı da özenerek ne yapacak? Helaka götürecek. Yine yetim malı yemek. Belki çok yakın olmayınca kendimize bunu hissetmiyoruz ama birçok yetimler var ki, ki, Allah Azze ve Celle, vay o namaz kılanların haline dediği surede olduğu gibi demek ki yetimin manla da dikkat etmeyen birçok insan var. Ben birçok insanı dinlediğim için diyorum, işte babam öldü, babam gel, amcam gel birlikte hareket ediyordu. Amcam bütün malımızı aldı, bizi çıkardı. Onlar şöyle yaşıyor, biz işlemelilik yapıyoruz hacı abi. Şöyle, böyle. Bunlar hep yetim malı. Ne yapma? Bu da toplumun çökmesine. Baba ölene kadar birler. Kardeşler. Yedikleri içtikleri bir ayrı değil. Baba ölü veriyor, Öbürü ne yapmıyor? Adalete dikkat etmiyor. Bir akra bağlık bağlık kökünde ne yapıyor? Belki de kıyamete kadar gidiyor. Bir evlilik söz konusu olsa hayatta birbirlerine ne yapmazlar? Vermezler. Onun sonra kan davası. Şu bu davası hep böyle çıkıyor. Evet. Ve Düşmana saldırı sırasında savaştan kaçma, zinadan korunmuş olup aklından bile geçmeyen Müslüman kadına zina iftirasında bulunma. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helak edici bu yedi şeyden ne yapın? Sakının diyor. Şimdi hadiste helak edici şeylerin yedi tane olduğu sayılıyor ama bu ile sınırlı nedir? Değildir. Bu en önde, en tehlikeli Artık ondan sonrasında arkasına ne yaparsın? Sıralar gidersin. Evet. İkincisi, toplumu çöküşe götüren itikadi sebeplerden ikincisi, aşırılık kardeşlerim. En son, en mükemmel olarak gönderilen İslam dini, dini, ekonomik, sosyal ve siyasi, kısaca hayatın her alanında ortaya orta yollu olmayı, aşırıya kaçmamayı emretmektedir. Ve bununla ilgili birçok nedir? Ayetler vardır ve hadis-i şerifler vardır. Aşırılık her şekilde ne yapmıştır? Reddedilmiştir. Mesela itikatta aşırılık. Bunu nedir? Şirke götürür veyahut da küçüğüne, priyaya götürür insan. Veyahut da bidata ne yapar? Ona götürür. Ve dikkat edin daha aşırı gidildiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefatı esnasında Allah Yahudi'ye Hristiyan'a ne yapsın? Bunlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabir yerlerini ne yaptılar? Bayram yerine çevirdiler. Ölen salih bir insanın hemen başına ne yaptılar? Türbeler yaptılar ve oraları karnaval yerine çevirdiler. Sakın siz öyle ne yapmayın? Yapmayın. Kime diyor bunu? Biz ne yapmışız? Bizlerse peygamberlerin ve salih kimselerin kabirlerini ibadet haneye çevirmişiz. Gidin bakın ne hikayeler anlatırlar. Diyarbakır peygamber diyarı, Urfa peygamber diyarı, adamlar koştura koştura oraya gidiyor. Veyahut Adıyaman menzile giden ne yaparmış? İçkiyi bırakırmış, sigarayı bırakırmış, şöyle olurmuş ya sen niye burada bırakmıyorsun? Yani Allah'ın şu temiz, izzetli kıldığı yerde niye bırakmıyorsun da taa bilmem nereye gidiyor? Veyahut oraya gidince arınmış mı oluyorsun? Şurada tövbe etsem arınamıyor musun? İşte bu da ne yapıyor? İslam'da Allah'ın yasakladığı, lanet kıldığı ameller işlendi mi o topluma rahmet değil. Ne yapıyor? Lanet geliyor. Bakın İnsanlar laneti hafife alıyor. Koca karının birisi devesine kızıyor. Ve devesine lanet ediyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü ve sellem? Söyleyin kadına falanını çözsün deveyi serbest bıraksın. Çünkü o laneti uğratıyor Lanet o kadar basit bir mesele değil kardeşler. Hiç basit bir olay değildir. Ve lanet edici ameli işlediği zaman o toplum ne yapıyor? Lanete uğruyor. İflah olması da çok zordur. Ya ondan sonra bu zulüm niye bizim başımıza geldi? Niye şöyle şöyle hiç ağlamanın, sızlamanın anlamış. Çünkü laneti cezbeden kim? senin ameli. Evet kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kabirleri mescit edinmeyin. Size yasaklıyorum diyor. Ama Maalesef, maalesef toplumumuz bugün Allah Resulü ve Vesselam'ın kabrini bayram yerine, mabet yerine çevirmiş, hem de mescidin içine ne yapmış? Oturtmuş vaziyette. Kaldırabilir misiniz? Adam diyor ki, ya sen diyor Hacı Bayram'daki türbeyle ne uğraşıyorsun? Allah Resulü'nün mescidi diyor, kabri diyor, mescidin içine değil mi diyor? Bak o mescidi örnek alıyor. Yahyalı'da Hacı Asen Efendi diye bir şeyh var. Kabri caminin tam ortasında. Ve etrafında ne yapmışlar? Camlı yapmışlar. Niye? Ya Peygamberin olur da salih insanın olmaz mı? Şeytan o toplumu ne yapıyor? Bu şekilde ifsad etmiş kardeşlerim. Bakın Peygamberimiz öyle endişeli ki geçmiş ümmetlerde Yahudiler ve Hristiyanlar olduğu gibi kendi kabrinin de mescide çevrilmesi ve neticede şirke düşülmesinden korkmuştu. Ve Nuh Aleyhisselam'ın kavmine bakın ilk şirk nasıl çıkıyor? Muhabbetten, aşırı sevgiden. Kendisine dini anlatan insanın masumluğundan insanlar Ne yapıyor? İtimat ediyor ve o insanların masum olduğuna inanıyor ve ölümlerini kutsuyorlar ve onların artık resimlerini, heykellerini yapıyorlar ve onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan istiyorlar. İşte ilk şirk muhabbetten demek ki insanın muhabbet duyduğu insana ne yapacak? Çok dikkat edecek. Yani burada anlatmak istediğimiz itikatta aşırılık, sevdiğini ölçülüse aşırıya gitti mi bu insanı şirke kadar ne yapar götürür. Bir alimde olduğu gibi bir kadında sevgi ne yapar insanın aklını götürür. Leyla ile Mecnun bize niye örnek? Sevmekten adam aklını yitiriyor. Leyla'yı getiriyorlar, Leyla'yı tanımıyor bile. Çünkü gitmiş. Ve Leyla da o kadar güzel bir kadın da değil biliyor musunuz? Dünyanın belki de en çirkin adam kadın Ama bu aptal vermiş kalbini işte. Evet. Ayşe annemizden gelen rivayette kardeşlerim Habeşistan'a hicret eden Ümmü Habibe ile Ümmü Seleme Aleyküm. Aleykümselam ve Rahmetullah. Orada gördükleri bir kilise ve içindeki resimlerden bahsediyorlar. Bunu bahsedince Allah Resulü diyor ki o resimler oradaki salih insanların resimleriydi diyor. Öldüğünde onun için mescit yapıp içine o resimleri çizdiler. Onlar kıyamet gününde Allah'ın yanında yaratılmışların şerleridir. Bu da e, ölen salih insanları e, aracı kılma, şirk koşmanın örneklerinden bir tanesi. Habeşistan'da bunu e, sahabeler ne yapıyor? Görüyor. Müminlerin anneleri görüyor. İç kiliseye gittiniz mi? Yani ibadet hascilan demiyor. Şu kalede var bak, ben oranın papasıyla papazıyla devamlı görüştüğüm için hatta çok rica ettiği için ben size tanıştırmadım. Siz de burada bunu gördünüz o adamı, sakallı falan. Yani normal hoca zannedersiniz. Ama bir etti, papaz bunlandı. Bir gün rica etti, gittim. Yani loş bir yer resim var böyle. Kocaman bir resim çizmişler tam ön tarafa. Hani bizim kıblecihedi diyelim. İşte kucağında bir çocuk var. Ne yapıyorsunuz siz? Dedim. Ya benim ilahıma çatma. Ben de seninkine çatmayayım. ya yani ben anladık şey alacağım. Bir yere getireceğim. Ben seni tanıyorum dedi. Yani sen bana çatma. Ben de sana çatmayayım. Sonra vaizlerine falan baktım. İnan hep bizim tefsirleri okuyor adam. Yani insanları anlatırken güzel de bir cemaati var orada. Onları tutabilmek için güzel sözleri o tefsirlerin içinde bizim mesela İbn Kesir var adamda. Tabiri tefsiri var. Oralardan güzel şeyleri seçiyor. Yani İsa Aleyhisselam alakalı gelen kıssaları ama şirkin bilgi anlatanları değil. Oradaki güzelleri seçiyor. Yani ibadethaneleri getirmek istediğim nokta boydan boya resim var. Ve girer girmez de direkt adamı cezbediyor. Bir de loş bir yer. Yani direkt onun şeyine giriveriyorsun. veriyoruz Böyle bir şey. Kalede çok eski şeyler var, kiliseler var. Evet. Yine hadis şeriflerde Allah Resulü'nün kabrinin de mescide çevrileceği endişesini dile getirerek peygamberin kabri mescide çevrilmeyecek olsaydı kabri açıkta bırakılacaktı. Fakat ben peygamberin kabrinin mescide çevrilmesinden endişe ediyorum demiştir. Ve bu korku nedeniyle sahabe mescidi nebevinin genişlemesine ihtiyaç duyulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafına yüksek duvarlar çevirmiş ve insanların o tarafa doğru mescidi genişletmesine mani olmuştur. Ve Şekalban'ın bir kitabı var kabirleri ziyaret diye. Orada bunu delilleriyle zikrediyor kardeşler. Mescid peygamberin kabrini de içine alarak o tarafa doğru genişlemesi en son sahabenin ölümünden sonra olmuştur. Hiçbir sahabe ayaktayken bu olay ne yapmamış? Olmamış. Sahabe buna çok dikkat etmiş ve emaneti yerine ne yapmış? Getirmiş. Çünkü aman aman diyor Allah Resulü. Fakat ondan sonra maalesef ne yapmışlar? yapmışlar halbuki Allah Resulü Allah'ım kabrimi ibadet edilen bir put kılma ve devamında diyor ki peygamberlerin kabirlerini mescitler haline getiren bir kavme Allah'ı sallanın öfkesi artmıştır diyor bugün bizim kavmimiz yani kavmimiz demeyim de Muhammed ümmeti dünyanın en çok topluluğu değil mi ama Allah'ın öfkesi mi var bizim üzerimizde merhametini? Bakın yeryüzünde hangi bir yerde Müslümanların kan akmıyor? Bir avuç kafir geliyor. Cezayir, koskoca bir ülke, Fransa'na kadar. O kadar nüfusu da yok. Ama bir Fransa, Cezayir'i baştan başa tarla gibi ne yapıyor? Sürüp gidiyor. Niye? İnsanlar tevhidi ne yapamıyor? sağlayamadıklarından, şirk olan bir toplumada Allah ne yapmıyor? Yardım etmiyor. Yine itikadi aşırılıklardan birisi de kader meselesidir kardeşlerim. Öncelik sırasına göre alıyorum. Kader meselesi İslam dünyasında büyük tartışmalara ve sonuçta birçok fikrin ortaya çıkmasına, ayrılığın çıkmasına neden olan mesellerden bir tanesidir. Maalesef bu konuda ifrat ve tefrit ölçüsü kaçırılmış, birbirine zıt kutup birçok düşünce ekolleri çıkmıştır. Halbuki kader dersini hatırlayacak olursanız, kader Allah'ın kulları üzerinde nedir? Bir sırrıdır. Bunda konuşulacak her şey Allah'ın ya ayeti, ya hadisi ya da her ikisi olması gerekir. Bunun dışında bir söz ne yapılamaz? Düşünce gündeme getirilemez. Ama maalesef kaderiye var mı? Var. Cebriye, Maturidiye. diye. Bu mezhepler çıkmış mı? Çıkmış. Bunlar neden çıkmış? Bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin kaderinde yani rızasında ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşüm. Bu böyledir. Demeye başlamışlar ve ne yapmışlar? Ayakları kaymıştır hatta Müslüm'ün sekiz nolu rivayetine bakarsanız, Cibril hadisi dediğimize, küfeden iki kişi geliyor. Diyor ki, bugün bir Allah Resulü'nün ashabını bulsak da, bazı sorular sorsak, kapıda i̇bn Ömer Ömer'e Diyorlar ki, bizim orada bazı insanlar türedi. Kader hakkında, ileri geri konuşuyorlar. i̇bn Ömer ne diyor? Benden onlara selam söylemeyin. Çünkü onlar kafirlerdir diyor. Ve babam Ömer şöyle dedi deyip Cibril hadisinde ne yapıyor? Naklediyor. Mustafa İslamoğlu diye birini duydunuz mu hiç? Kim bu adam? Soyadında bir İslamoğlu var ama kendini bilmiyorum. Kaderi kabul etmeyen, Cibril hadisinde kaderin olmadığını iddia eden ve güya rivayet perest olan Bukhari Müslüm onlara göre onların eklediğini söyleyen, kader inancının olmadığını söyleyen zavallılardan bir tanesidir. Şimdi yaşadığımız şu toplumda buna uyan, bunu seven, bunu peşinde giden az mı insan var? Çok. İnsan Allah'ın, resulünün peşinde gitmeli. Onun dışında birine bağlandığı zaman aşırı gittiğinde aynısı ne yapacak? Daha fazlasıyla arkada gidene ne yapar? ki de. Onun için kardeşlerim kimden ne gelirse gelsin çok dikkat etmek gerekir. Bir gün bizler diyor kaderden bahsediyorduk diyor Ebu Kureyre. Allah Resulü diyor üzerimize çıka geldi. Neden bahsediyorsunuz? Biz kaderden tartışıyoruz. Öyle bir kızdı ki diyor gözleri diyor kan çanağına döndü. Boyun damarları şişti. Bununla ne emir olundunuz diyor. Geçmiş ümmetlerin helakı hep kader hakkında tartışmalarından kaynaklandı diyerek bizi bundan ne yaptı? Men etti, diyor. Evet. Ben de diyor, bundan sonra diyor kader hususunda tartışmamamız için yemin ettim diyor. Hiç ağzımı açmadım Ebu Kureyli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kaderle ilgili tartışmanın götüreceği sonucu ümmetine anlatması ve bu da neyi gösteriyor? Aleyküm selam var Allah'ın bu konuda tartışma müsamaha girme kesinlikle ne yapmıştır? Yasaklanmış. Bunu anladınız mı? Kesinlikle bilgili dahi o kader meselesinde tartışmaya gir karşıdan daha çok seneye kayar. Tartışmaya girme. Yani ona kabul ettirmeye çalışırken sizin belki sende olmasa yanındaki insanlardan birinin kaymasına ne yaparsınız? Sebep olursunuz. Onun için girmeyeceksin. Kesinlikle. Evet. Kader Allah'ın sırlarındandır. Onun sırrını araştırmak yasaktır. Çünkü bu konuda araştırmaya giren cebriye ve kaderiyenin düştüğü durumdan insan kendini ne yapamaz? Kurtaramaz. Halbuki kullar dinin derinliklerine inmekten sakındırılan konulara girmemekten emrolunmuş. Sana ne ya? Allah seni yaratmış. Rızkını vermiş. Ömrünü vermiş. Erkek mi dişiliğini vermiş. Ya sen daha neye kurcalıyorsun? Ameline bak. Önüne bak. Çünkü kabre girdiğinde sorguyu verip vermeyeceğini biliyor musun? Mahşere çıktığında Amel defterinin önünden verilip verilmeyeceğinden emin mi oldun? Sıratı şimşek gibi geçenlerden olduğunu mu zannediyorsun? Cennete direkt giren, Allah'ın cemalini devamı görenlerden misin? Öyleyse insanın kafasını yorması gereken, bedenini zikretmesi gereken, kafasını düşüncesini yorması gereken yerler orası olması kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şimdi burada dikkat çekilecek konu Allah Resulü'nün geçmiş milletlerden haber verip onların da bu konulara dalıp farklı fikirlere ettiğini ve bu durumun onlara felakete sürdüğünü haber vermekte. Mecusilerin bu tür meselelere daldıkları hadislerde ne yapıyor? Hep gelmiştir. Kaderiye'nin de bu ümmetin mecusileri olduğunu söyler Allah Resulü. Ve bu ifadeler kaderle ilgili tartışmanın sonuçlarının da nereye götüreceğini işaret etmekte. Kaderiye'ye ne diyor? Bu ümmetin mecusileri yani ateşe tapan insanları diyor. Demek ki tartışa tartışa adam kendini Müslüman görüyor ama aynı mecusilerden hiçbir farkı da ne yapıyor kalmıyor. Öyleyse bize burada en sağlıklı yol Allah Resulü'nün dediği gibi dilini tutacağım inandım diyeceksin. İmanın gerektiği şeyle amel edeceksin. Kaderle uğraşmayacaksın. Emredileni terk edip emredilmeyen şeyle meşgul olmayacaksın. Emredileni yapacaksın. Boş mal yani şeylerle uğraşmayacaksın. Evet. Kaderden sonra ibadette aşırılık. Evet. Bu da dini boyutta ve ameli boyutta aşırıya kaçmaktan insan her zaman ne yapmıştır? Sakındırılmıştır. İlimde aşırı gidip ibadeti bırakanlar Yahudilere ilimde değil de emredilmeyen amelde aşırı gidenler de Hristiyanlara ne yapmıştır? Benzetilmiştir. Bizlerse geçmiş ümmetlere karışı karışına arşına arşına tıp atıp duyacaksınız dediğiniz bir topluluğu topluluğuz. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnanç ve ibadet birbirlerini her zaman tamamlayan unsurlardır. Ve dinde aşırılıktan her zaman bizler ne yapmışızdır? Sakındırılmıştır. Sizden öncekileri dinde aşırılıkları helak etti denmiştir. Hadiste vurgulanmak istenen, Haçta mesela şeytan taşlarken atılacak taşların büyüklüğünden bahseder. Hacil menasikinde. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette küçük küçük seçimler. Neden? Şimdi oraya giden görür. Kimi terliğini atar ki koca koca taş atar. Kimi daha hızını alamıyor. Elindeki hem şemsiyesini atar. Kim olmadı çantasını şeytan orada diye. Ne yapıyor? Küçük küçük taşlar. Aşırlıktan ne yapın? Sakının o taşı atsan, bir Müslümana gelse ne olur? Küçük atsan, bir de sıcağın kızgınlığını düşün, haştasın, yüya arınmaya gitmişsin, bir taşı ye, arınıyor musun, arınmıyor musun? Kirleniyor musun, kirlenmiyor musun? Sen o zaman bir seyredin. Yani burada dikkat edilmesi gereken taşın küçüklüğü değil, burada aşırı, yani emir ve nehilere ne yapacaksın? uyacaksın. Ve parmağın ucuyla at diyor. şöyle. Ama büyük olursa barnağın ucundan atabilir mi? Şöyle attığını muhakkak şeytan da götürür birinin kafaya, göze onu ne yapar? Getirir. Evet, ifrat ve tefritten insan kaçınmayı dinimiz ne yapmıştır? Emretmiştir. Yahudiler, ve Hristiyanlar ve onlardan önce gelen toplumlar kendilerine indirilmiş olan ayetleri tahrif ettiler. Peygamberlerin getirdiği ibadetlere düzeni ne yaptılar? Bozdular. Bugün biz de böyle mi? Karışı karışına uymuşuz. Ayetleri tahrif ettiler. Okunuşuna bakın, manalarına bakın. Kimi diyor mesela nefsim elinde tutan Allah'a and olsun ne diyor? El olmaz. Ne olacak? Kudret olacak. Ve bütün isim ve sıfatları ne yaptılar? İnkara gittiler. Allah Resulü'nün ibadetlerini ne yaptılar? Bozdular. Namaz. Yahu şu gecede bin rekat namaz kılarsan arınırsın. lanadan 5 beş vakit namazı kılmaktan aciz. Bin rekatı ne kılacak? Sonra bin rekatı ekle. Yatsıyla sabah arası. Adam mümkün değil. Veyahut oruç. Adam her gün oruç tutuyor. Veyahut kendini tutuyor. 10 gün itikaf var. 30'da bu ekliyor. 40 gün diyor. Ne olacak? Hem de camide de girmiyor. Hadi camide girse tamam ona da kabul. Gidiyor. Kabrin altını eşiyor. Kemikler sallanıyor. Orada çile diye giriyor. Evlenmiyor. Veyahut değişik değişik. Kadir gecesi var. Kadir gecesi olur da başka gece olmaz mı? Millet İsa'nın doğumunu kutluyor. Niye biz Muhammed'in doğumunu kutlamayalım? Aydi peygamberin doğumunu. Ya olur mu sadece doğumu dokuz ay geriye git ana rahmine düştüğü gün. Haydi ondan sonra falan gün filan gün Allah Resulü'nün emretmediği birçok şey topluma ne yapmış? Girmiş. Aynen Hadis suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah onlara bunu ne yapmadı? Ruhbanlığı emretmedi. Onlar yaptılar. Allah da onlara farz kıldı. Yine de yerine getirmeyip dinden çıkan farzlar oldular. Diyor. Evet. Aşırı gitmeleri aynen bizim toplumda da onlara uymayı ne yaptı? Getirmiştir. Kardeşlerim, hel ne kadar Kur'an ve sünnet, dinde aşırı gitmeyin, aşırı giden helak olur dese de, bu toplumda aşırı gitme var mı? Sebebi ne? İki gün önce harici birisi var, benimle tartışıyor burada. Cehalet, mazaret mi dedim, değil dedi. Sayılan Allah'ın isimlerine dedi. Bilmiyorum dedi. Ya niye bilmiyor? Allah'ın isimlerini bilen cennete gitmez mi? Bir başkasına cehaleti, mazeret kabul etmiyorsun. Kendin daha Allah'ın isimlerinden haberin yok. Oluyor mu dedim. Durdu. Kaç gün istiyorsun sana mühlet vereyim dedim. Bir ay, bir sene ezberle gel. Ya benim kafam kalın alamam. E başkasının kafası da kalın. Yani dinde aşırı gitmemek gerekir. İnsanlar yanlış yerlerde, yanlış zeminlerde uğraşmaktan, dinlerini öğrenmekten aciz. Kendi bilmediğini başkasından istiyor adam. Başkasına gelince, bilmeyince gavur oluyor. Kendi bilmeyince ben öğrenirim diyor, ben tevhid ehliyim diyor. Lan tevhidin başında Allah'ın isim ve sıfatları gelmez mi? Sen önce bunları bir öğrensene. Onun için dinde aşırı gitme, yasaklanmasına rağmen ölçünün aşılmasının sebebi inandım diyen insanların dininden haber olmaması. Her şeyi öğreniyorlar. Mesela ben dökümhanedeyken benim Musta kendi işini bana yaptırıp da gidip tavla atmak için gel buraya çırak gittim. Elime verdim maşayı. Al bunları kaynat. Bir iki tokat, bir iki azar. Ne yapıyorsun? Maşayı tutmayı elektrotu nereye, ne kadar mesafede tutmayı, orayı nasıl doldurup, çapağını nasıl almayı ne yapıyorsun? Öğretiyorsun. Niye? O senin işin. Çünkü önünde ne yapacak? Sırtlaracak. Sonra fazlayı nasıl ceptaşıyla alacağımı, onun nasıl macunlayı oraya kapatacağımı bana öğretti. Niye? Yaptığımız iş. Orada kazanıyorsun, laf gelmesin. Dindeyse kardeşlerim yaptığımız şeyin hemen Oldu mu olmadı mı? Ücreti ne kadar? Ahirette aldığı için insan ihmalkar davranıyor. Halbuki dünyada da bir şeyleri alıyorsunuz. Adem aleyhisselam hatayla bir hata yani bir şeye yaklaştı mı? Cennet gitti mi gitmedi mi? Bir topluluk ki İslam'ı yaşıyor orada huzur var mı? Kardeşlik var mı? Emniyet var mı? Bir toplulu ki inandım diyor, huzur yok. Emniyet yok, kardeşlik yok. Arkadaşlar bu rahmet değil. Bizlerin dinde bir şeylere dikkat etmediğinden kaynaklanıyor. Ve toplumun üzerinde Allah'ın rahmetinin olmadığını söylüyor. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bakın öyle şeyler var ki, Aşırı gitmeyin, aşırı gitmeyin, aşırı gitmeyin diye geliyor. Ama maalesef, maalesef e, bizim topluluk aşırı gitmekte o kadar ileriye gidiyor ki emredilen her şeyin zıttındayız. Kabirleri yükseltmeyin. Yükseltiyoruz mu? Oraları bayram yerine çevirmeyin. Allah aşkına bak Ankara'dayız. Karşı yakıya hiç gidiyor musunuz? İnsan çıkası gelmiyor ya evinden daha lüks. Mermerler, çiçekler, mis gibi kokuyor. Hele güzel güzel yazılar koymuşlar oraya, resimler koymuşlar. Ya siz hiç ölümü hatırlıyor musunuz orada? Yok. Peki Hristiyanların mezarını gördünüz mü? Ben gittim baktım. Aynı. Onlara özene özene bizimkiler de aynı hale getirmişler. Yani yapılma, yapma denilen şeyleri yapmışız. Bu da bizim dinden uzaklaşmamıza sebep oluyor. Bakın Erzak bin Kays anlatıyor. Ebu Rimse künyeli birisi bize namaz kıldı ve dedi ki bu ya da benzeri bir namazı Allah Resulü beraber kıldım. Ebu Bekir Ömer ilk safın sağında duruyordu. Başlangıç tekbirine yetişen bir adam vardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını kıldırıp sağına ve soluna selam verdi. Başını öylesine çevirdi ki gerisinde olduğumuz halde yanaklarının beyazlığını gördük. Namazın ilk tekbirine yetişen zat hemen kalkıp ilave namaza başladı. Ömer ona doğru fırlayarak adamı omuzundan yakalayıp sastı ve otur. Ehli kitabı mahveden şey namazları arasına bir fasıla bırakmamalarından başka bir şey değildir. ve Vesselam nazarını çevirip ey İbn Hattab Allah seni doğruya isabet ettirdi buyurdu. Bakın burada Ömer'in kızması Peygamberimizin onu onaylaması adamın Resulullah'ın farz namazdan sonra nafile namaz kılmak için yer değiştirmeden hemen namaza durması. Bakın haram değil ama ehli kitabın yaptığı aşırılık neymiş? Bu. Hani namaz kılınca farz millet bir yer değiştirir şöyle namaza kıla veya oturup tespih çekersiniz. Bir hafif bir ara verirsiniz. Bu bakın ehli kitabın helak olma sebeplerindeymiş. Basit görülen bir olay. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Onaylıyor. Ne yapın? Hafif ara verin. veya yer değiştirin. Ne yapın? Bu şekilde namazı kılın diyor. Bu da demek ki namaz arasında bir fasıla var. Yani ufak bir mesele gibi görünse de peygambere muhalefetin götüreceği sonuç çok önemli. Ömer de adama kızıyor. Allah Resulü ne yapıyor? Onaylıyor. <gülüyor> Demek ki olayın önemini ve büyüklüğünü kavrayan Ömer geçmiş ümmetlerden benzetme yaparak onların düştüğü hataya haber veriyor. Ayrıca bu hadiste sahabelerin peygambere karşı aykırı davranmamak hususunda ne kadar titiz olduklarını da görmekteyiz. Allah onlardan razı olsun. Ve yine kardeşlerim, ibadetler konusunda sahabelerden bazıları Allah Resulü'nün evine gelerek hanımından onun nafile ibadetlerini soruyorlar. Hatırlarsanız meşhur bir hadis ve gelenler de hep önde gelen sahabeler. Gece namazını soruyorlar, azımsıyorlar. Nafile ibadetlerini azımsıyorlar. Ne diyorlar? Biri diyor ki ben evlenmeyeceğim. Biri diyor ki ben geceleri sabaha kadar hep namaz kılacağım. Biri diyor ki ben her gün oruç tutacağım. Allah Resulü onları duyuyor. Onlara cevap vermiyor. Ne yapıyor? Hemen mescide geliyor. İnsanların toplanmasını emrediyor. Bakın mesele önemli. Eve kadar gelip üç kişi sorduysa demek ki bu cemaat içinde konuşulup geldi. Üç kişinin arasına has değil. Çıkıyor Allah'a hamd ediyor ve diyor ki birilerine ne oluyor ki diyor şöyle şöyle diyorlar. Ben gece hem yatarım hem de namaz kılarım. Kadınlarla evlenirim. Oruç tutarım da bırakırım da. İşte bu benim sünnetim. Kim buna uyarsa bendendir. Bundan. bir çevirende benden değildir. Yani ibadette aşırılığı ne yapıyor? Yasaklıyor. Buna rağmen Açın İhya-i ölüm Dini. Pazartesi şöyle namazlar var. Şunu şunu şunu okuyacağım. Çarşamba şunlar var. Perşembe şunlar. Her günü ayrı bir namaz tavsiye edilmiş. Abdest besmeleyle başlar. Şehadetle biter. Eli yıkarken şunu yapacaksın. Yüzünü yıkarken şu dua edeceksin. Kafana mesle şunu. Ya dini öyle zorlaştırmışlar ki adam abdest alacak. Ya ben abdest duvarlarını bilmiyorum ki diyor. Ya kardeşim sen besmeleyi bilmiyorsun. Biliyorum. E çek besmeleyi al adesti. Ya ama diyor, elde yüzde yok diyorsun. Ya nasıl olmaz diyor. Yani adam bidatla doğruyu sorgular hale gelmiş. Bu da bizim davette ne kadar zayıf olduğumuzun göstergelerinden bir tanesi. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Demek ki çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, hadiste genel olarak beş şeye vurgulanmakta. Sahabelerin geçmiş ve gelecek bütün günahları affolunan Resulullah'ın konumuna bakarak kendi yaptıkları ibadetleri, hafif almaları, dünyadan el etek çekerek daha çok ibadet etmek suretiyle kendilerini Resulullah gibi garantiye almaya çalışmakta. Dikkat ettiniz mi? Allah Resulün gelmiş geçmiş bütün günahları affolunmuş mu? şimdi peygamberimizin ibadetlerini niye adımsıyorlar? Anladınız mı? O Resul, o zaten cenneteki de diyor. Ama ben ben bundan gidemem diyerek ekleme yoluna gidiyorlar ki tasavvuftaki sapık düşünceler hep buradan çıkmışlar. Sana Resul ne yapmışsa onu yapmak emrolunmuş. Ondan başkası nedir? Değil. Buna çok dikkat edeceğiz. İkincisi, her birinin ayrı ayrı yapılması Zor olan şeylere niyet etme ki, nitekim birisi gece namazını hiç terk etmeyeceğini, birisi devamlı oruç tutacağını, bir diğeri hiç evlenmeyeceğini, bir başka rivayette de birinin hiç et yemeyip yatakta yatmayacağını söylemişlerdir. Resulullah'ın takvada geçilemeyeceği, Resulullah'ın dinin mübelliği ve uygulayıcısı olmakla dini en iyi şekilde anlayan ve aktaran bir peygamber olması, Dolayısıyla onun öğretilerinin fazlasını yapıp onu geçmeyi imkansız olma kaldı ki takva ibadette aşırı girmeyi ve dünyevi fazlet, vazifeleri terk etmeyi gerektiren bir hususta nedir? Değildir. Sahabenin bu sözleri söyleme sebeplerinden birisi, biz peygamberin takvasına erişemeyiz ki ama kadından uzak durursak, uykudan kendimizi azdedersek, et yemezsek her gün oruçta olursak belki kendimizi ne yaparız? Garanti alırız. Var mı bugün bunu yapan? Neden rahip, rahibe derler bilir misiniz? Rahip kendini Allah'a vahfedip bir mabede kendini kapayan, evlenmeyen. Rahibe kendini bir mabede kapatıp hiç evlenmeyen bakire manasındadır. Bugün Hristiyan şey, tasavvufta evlilik var mı? evlenmeyindir. Kadınlardan uzak durun Ama her türlü zinayı, fuhşu ne yapıyorsun? Rezillikleri orada çok rahat görebiliyorsun. Çünkü Allah'ın e, yaratmış olduğu istekleri sen ne yapamazsın? Dışlayamazsın. Evet. Hadisin bir benzeri de Ayşe annemizden gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ruhsat ifade eden bir amelde bulundu. Bazıları bundan kaçındı. Bu da Allah Resulü'nün kulağına geldi. Aleyhisselatü Vesselam bir hutbu okudu. Adeti olduğu üzere Allah'a hamdetti ve sonra dedi ki bazı kimselere ne oluyor da benim yaptığımı yapmıyorlar. Benim yaptığımdan kaçınıyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ı onlardan daha iyi biliyorum. Allah'tan duyduğum korku da onların duyduğu korkudan daha fazla evet Allah Resulü'nün çok kızdığı hatta kızgınlığının çehresi yüzüne ne yapıyor? Yansıyor. Ve bir önceki hadisle değerlendirdiğimiz takdirde bu türlü davranışlara Allah Resulü'nün tepkisi çok sert arkadaşlar. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aramızda olsa bidat ehline ne yapardı? Bir de bizim takıldığımız tavra bakın her şeyin itidal üzerine olması gerektiğini Allah Resulü burada dini ölçüler içerisinde hayatın bütün zevklerinden tatmanın gerektiğini söylüyor. Ve bunun yanı sıra şiddete ve aşırılığa yol açmayı tamamen ne yapıyor? Yasaklıyor. Ve az da olsa ibadetlerin devamlı olanı Allah indinde makbul olduğunu ne yapmıştır? Söylemiştir. Bakın ne diyor? Oruç tutmaya güç kazanmak için yeme, gece kalkmaya güç yetirmek için uyuma, şehveti kırma, nefsinin iffetini sağlamak ve nefsini çoğaltmak için de evlenmeyi esas kılmıştır. Evlenmeyen benim benden değildir diyor. Benim sünnetimi yerine getirmemiştir diyor. Bugün bakın bazı kesimler evlenmez. Niye? Ya diyor nikah kim kıyacak? Tabut sistem diyor. Hadi diyor evlendik. Çocuk diyor. Okul geliyor. Erkekse askerlik geliyor diyor. Bak şimdi. Şimdi bu adam kendini mi koruyor? Bu korkuları dininin korunmasına mı sebep oluyor yoksa aşırı gitmesine mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evlendiği ortamı hatırlıyor musunuz? Şirkin, küfrün, pisliğin hat safhada olduğu bir yer. Bir kere evlenmiş? Ya senin için en güzel örnek Allah Resulü değil. Mi? Öyle bir ortamda evlenen bir resul, evlenin diyen bir resul var. Sense belki o günler bile değil bu günler. Birçok yer çok daha hoş. Ama adam e, burada evliliği kendine ne yapıyor? Yasaklıyor. Şimdi soracaksın o adama senin liderin, önderin kim? Allah Resulü ise burada. Değilse o zaman senin önlerini şeytan diyeceksin. Evet. Bu da aşırılığın bir şeyi var. Bir şey. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her şeyin bir doyum noktası vardır. Her doyumun da bittiği bir zaman vardır. Yapacağı işe karşı bu doyumu duyan kişi işini yaparken ılımlı hareket eder ve bu ılımlılığı devam ederse başaracağını ümit edin şayet aşırlığa düşerek dikkat çekmiş ve parnakla gösterilecek hale gelmişse ona itibar edip salihlerden saymayın buyurmuştur. Evet. Demek ki sünnete uymanın gerekliliği ve sünnete uymayanların karşılaşacağı durum Allah Resulü'nün sünnetine uymayanları açık bir şekilde ve şiddetli bir biçimde ne yapıyor? Tehdit ediyor. Çünkü kim sünnetimden yüz çevirir beğenmezse benden değildir. Allah hepimize hayır versin. Bu çok önemli bir şey. Benden değildir sözü basit bir söz değil arkadaşlar. Bir gün buğday pazarında dolaşırken ne güzel buğdaylar diyor. Elini bir atıyor, yaşlık geliyor. Hemen mal sahibini çağırıyor. Bu ne? Kemküm ediyor adam. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Bu söz basit bir söz Değildir. Allah Azze ve Celle bizleri onun ümmeti yapsın. Onun yolundan ayırmasın kardeşlerim. Benden değildir. Bu bir tür küfür çeşididir ki bu da İslam aşırılığının hem itikadi hem de ameli boyutunu gündeme getirmekte ki aşırılıktan sakınmak gerekiyor. Ferzi aşırılıklar kişinin kendisine zarar verdiği gibi Toplumun fertlerinden oluştuğu göz önünde bulundurulursa kime yakınsa onu da ne yapacaktır? İfsat edecektir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ha. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Ha. Bir saati geçti. İnşallah haftaya dini metinlerdeki tahrif, gereksiz soru, birçok meseleyle devam edelim. Ha bu Allahümme ve bir hamdeki eşeddemle ilah İilla ente ve yaıl vehamdülillah Allah hepimizi anlam